Günaydın Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Program ortağım Murat dostlarla birlikte seslenemiyorum bugün sizlere. Kendisinin rahatsızlığı devam ediyor, acil şifalar diliyoruz. Bugün canlı yayınla bir internet savaşçısı, bir akademisyen, bir bilim insanı Sayın Doçent Doktor Kerem Altıparmağı Ankara'ya bağlanıyoruz. Birçoğunuzun hatırlayacağı gibi ünlü YouTube ve Twitter yasaklarını konuyu Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaparak bir süreliğine de olsa diyeceğim ki gidişat öyle gösteriyor. Çözen kahramanlarımızdan birisi Sayın Altıparmak, hatta mısınız? Günaydın, evet. günaydın. Umarım abartmamışımdır e, izley, dinleyicilerimize. Yok ki böyle bir şey e, abartmadım dersen <gülüyor> herhalde. E, teşekkür ederim ama. Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz yılmadan uğraştığınız için ama gittikçe e, uğraşı çetrefil bir hal alıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla hemen e, sevgili Açık Radyo dinleyenlerine bugünkü konuyu e, özetleyeyim. Konu malum. Son torba kanununda e, internet, özellikle internet hukuku konusunda e, yapılan iki garip, iki vahim e, yeni düzenleme. E, ama daha önce e, açık radyoda e, çok çok geniş yer ayrılamadığını sandığım, hemen onun öncesinde, bu son torba kanunun öncesinde İstanbul'da gerçekleşen iki önemli toplantı var aynı konuda. Ee, birisi internet Yönetişimi Forumu 2014 Birleşmiş Milletler'in düzenlediği. Diğeri de sizlerin e, ve Alternatif Bilişim Derneği'nin Bilgi Üniversitesi'nde bu forumu alternatif olarak düzenlediğiniz forum. Ki e, bu torba kanuna eklenen internetle ilgili bu iki e, acul maddenin e, zamanlaması da tam bu forumların ardından oldu. Şimdi ben susayım, mikrofonu size bırakayım. Şimdi aslında ben bir tanesiyle ilgili hiçbir şey söyleyemem. İnternet forumu biliyorsun biz boykot ettik. Benim artık dava arkadaşım demek her anlamda doğru oluyor herhalde. Yaman Akdeniz'le beraber. Onun için hiç gitmedim. Orada sadece neler konuşuldum dışarıdan takip ettim. Diğeri ise An bu birincisi Governance Forum'u, Ungovernance Governance forum, onun da asıl düzenleyicisi tabii Alternatif Bildişiğim ve bir Üniversitesi Yaman Hoca. Ben sadece bir günle katıldım ama oradaki ortamı görme şansım oldu. Bu yasanın çıkma zamanlaması son dönemin moda tabiriyle gerçekten manidar çünkü bu Toplantısı yapılırken bu yasalıklığı gelse çok ciddi eleştiriler gündeme Gelecekti onun için Torba yasanın ana metninde olmayan e, Bu kuralların e, internet e, yönetişim Konferansı bittikten sonraki Hafta e, aniden Yasanın içine koyulması e, ister istemez bunu düşündürtüyor evet. e, Sadece şunu Söyleyeyim ben e, hani Boykot meselesi ve e, Tersi bir e, yöntem takip edilebilir miydi? Çünkü biz bunu çok duyduk. Hem İstanbul'daki toplantı için hem de daha önce yapılan toplantılar için söylendi. Bir önceki toplantı Azerbaycan'da yapılmıştı. İnternet yönetişim konferansı ve, ve oraya ilişkin dediler ki orada da yapıldı. işte. sivil toplum örgütleri geldiler, protestolarını yaptılar ee, ve onun için e, düşüncelerini aktardılar diye. Ee, siz de bunu yapabilirdiniz. Ee, bu da mümkündü e, dendi. Ben bunu birkaç açıdan e, çok aslında gerçekçi ve doğru bulmuyorum. Birincisi hemen ardından ben yurtdışı bir e, seyahatte öğrendim ki Azerbaycan'daki bütün sivil toplum örgütleri insan hakları alanında çalışan <gülüyor> davet edilmiş ve insan hakları savuncuların birçoğu şu anda sıklanmış durumda. Tabii hemen ardından olmadı bu. Bu sene yeni gelen bir şey ama e, o yöntemin e, ne kadar iyi bir şey olduğu gerçekten e, bu kadar tepeden bakan bir duruşta ...karşı karşıya bir diyalog ülkenin çok da gerçekçi olmadığını gösteriyor. Birincisi bu. İkincisi ben şu açıklamayı çok duyduk. Organizasyonu düzenleyen Birleşmiş Milletler adına konuşan kişilerden. biz ülkede ki soruna odaklanmıyoruz. Birleşmiş Milletler'in yöntemi bu değil. Ama çeşitli panellerde o ile ilgili sorun da gündeme getirilebilir diyorlar. Ben bunu gerçekten anlamakta zorlanıyorum çünkü mesela işkenceyle ilgili bir toplantı yapsanız sistematik işkence olan bir ülkeye gidip yapıp kusura bakmayın biz bu ülkenin sorunlarıyla ilgilenmiyoruz işkencenin genel durumuna bakıyoruz der misiniz? Aynısı ifade özgürlüğü için de geçerli yani sistematik bir sorun oldu ortaya koyuluyorsa bunu doğrudan tartışmadığınız bir ülkede ifade özgürlüğü üstüne kelam söylemek bana hiç gerçekçi gelmiyor etrafından dolaşmak gerçekçi gelmiyor. Yani benim takip edebildiğim kadarıyla da Türkiye'deki bu ciddi sorunlar e, o nedenle internet iletişim e, konferansında çok da ön plana e, çıkmış gibi durmuyor. Bir üçüncü husus benim bulunduğum tek gün e, bilgi üniversitesinde yapılan Angavan'ın formunda e, çok kişi e, vardı e, ben, benim tahminimden daha fazla insan vardı ve üst düzey e, temsil de vardı olanların çoğu aslında yönetişim konferansına kaydolması rağmen oraya gelmişti. Evet merak yani ettiler. Herhalde yaklaşımda herhalde sıkıcı buldu <gülüyor> Olsa gerek oradaki tartışmaları. Burası çok daha gerçekçi ve soruna yakından bakıyor gibi gözüküyordu. Yani bir tarafta diplomatik ve sorunlara uzaktan bakan bir forum. Görebildiğim kadarıyla dediğim gibi çok da ön yargılı olmak istemiyorum. O protesto biz boykot ettiğim için. Öbür tarafta ise daha gerçekçi ve yerinde de dikkate alan bir Evet, forum yaşadı İstanbul. Şimdi ben burada e, üçüncü kişi olarak e, acık e, durdurmak zorundayım. Bir kere çok alçak gönüllü davrandınız, orayı sıkıcı buldukları için gelmediler eminim. E, Yaman Akdeniz'in ve sizin imzanızla Cyberrights.org adresinde yayınladığınız neden boykot ediyoruz metni bir kere. Ee, hem Türkiye'nin bu konuda bulunduğu, içinde bulunduğu vahim gerçekleri çok özetle ve e, net bir şekilde belirtiyordu. Hem de bir hayli haklı bir gerekçeydi. Yani bunları söyleyenler kimler gidelim bakalım da demiştir eminim e, ICF'den gelenler. Ee, bir de siz e, akademisyenler tanımlarla uğraşmayı seversiniz. Benim de çok kafamı kurcalayan ve içinin boşaldığına inandığım bir kavram var. Biraz daha ilerlemeden onu biraz tartışalım ki zaten bunu birazcık konuşursak internet yönetişimi forumuyla internet yönetişimsizliği ya da yönetişimsiz internet forumu sizin katıldığınız. Neden böyle bir arada Ortaya çıktılar anlaması daha da kolaylaşabilir diye düşünüyorum. Ki o da yönetişim sözcüğü, yönetişim kavramı. Ee, Kerem parmak ne düşünüyor bu kavram hakkında? Şimdi bu kavram biliyorsunuz sadece hani internetteki yönetimle ilgili değil. Genel olarak idareye yönetilenlerin de katılması ve ortaki iradeleriyle çoğulcu bir... Yaklaşım getirilmesi amacı gidiyordu İnternette de paydaşların burada söz sahibi olması gerekliliği ifade ediliyordu Türkiye'de zaten çok sorumlu olan internet düzenlemesi 2014'te yönetişimin yeğsine dahi yer bırakmayan bir hale geldi Onun için dediğimiz doğru bizim boykot gerekçemiz de tamamen bununla alakalı ee, öyle ki özellikle de son düzenlemelerden sonra e, bir kurumdan dahi bahsetmiyoruz. E, bir kurumun başındaki başkan sıfatlı birisi ki bu herhangi birisi olabilir. Şimdi mitten atanmış birisi, yarın e, başka bir birimden gelen birisi olabilir. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna, neyin güzel, neyin çirkin olduğuna e, karar verebilecek durumda. O kişi de muhtemelen kendi iradesiyle değil, siyasi e, talimatlar doğrultusunda hareket e, etmek durumunda kalacaktır. E, şimdi bu koşullar altında gerçekten yönetişimden bahsetmek paydaşların e, bu e, ki paydaşlara sadece yer sağlayıcılar e, servis sağlayıcılar değil kullanıcılar da dahil olmalı. E, paydaşların söz sahibi olduğu bir e, durumdan bahsetmek mümkün değil. Bizim boykot gerekçemizde de buydu. Bunun tartışılmadı. bir yerde, yönetişim başlığıyla bir toplantı yapmak hiç gerçekçi değil gerçekten. <gülüyor> Zaten bunu farklı <gülüyor> yapılardaki katılımcılar da dile getirdiler. Mesela evet. bir uçta Maria Farrell diye bir İngiliz e, uzman vardı. E, oturumlardan birine katılmak üzere gelmiş. Aynı zamanda The Guardian gazetesine izlenimlerini zaman zaman yazan. Meraklı okurlar bunu bulabilirler The Guardian'ın e, web sitesinde. Ya da e, dün ben yurt gazetesi için yazdım e, bu konuda e, bir özet yazı serbest kürsüde. Orada linki de var. E, bu bizim bilgi çağının hukukunun program bloğuna da koyacağım sizinle program bittikten sonra. Okumak lazım yani herkesi tarafsız bir gözle acımadan eleştirmiş sonuçta hani... Laf ola beri gide oldu demeye getiriyor. Bir uçta o var. Öbür uçta da yine sizin meslektaş ciddi akademisyen Aslı Tunç var. Aslı Tunç da benzer yorumlar yapmış. E, P-24. Pazarın P'si gibi. P-24 alternatif vatandaş gazetesinde. Meraklı okurlarımızı, e, okurlarımızı, dinleyicilerimize tavsiye edilir. Evet, şimdi... Yönetişimin de hakkını ödedikten sonra devam edelim. Gelelim 56-51 sayılı kanuna yapılan iki yeni madde ile yapılan hı hı. değişikliklere. Evet, söz sizin. Lütfen, lütfen. Ee, şöyle bir kere şunu söylemek lazım. Bu çok dile getiriliyor. Ama bir insan hakları boyutu ve hukukun üstünlüğü meselesi açısından altını çizmek gerekiyor. Bu torba yasa meselesi ee, gerçekten hukuk devleti açısından insan haklarının e, korunması açısından çok ciddi bir sorun başlı başına. Ee, şimdi bir e, katıldığım yabancı konukların da olduğu toplantıda e, bir yargıcı İstanbul'daki bir yargıcı gibi bu türde. Aa hat kesildi pardon. Ee, teknik masada sevgili arkadaşımız Feryal var. Eğer bağlantıyı hemen sağlayamıyorsak, araya belki bir müzik mi koysak? It's so cold and shallow town. birds can hardly sing, pretty girls don't leave the town. back till spring war's done they've come back home but they're the ones at lost See a man and a woman alone was it worth the cost I sing hallelujah You'll sing hallelujah, You'll sing hallelujah. 94.9 Açık Radyo, Bilgi Çağının Hukuku programındayız sevgili dinleyenler. Ee, hatta e, Ankara Üniversitesi hukukçularından Sayın Doçent Doktor Kerem Altıparmak vardı programın ilk yarısında. Kendisiyle bu son torba kanunundan çıkan internet hukukunu ilgilendiren iki maddeyi konuşacaktık ki e, hattımız kesildi. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son cümlenizi baştan alabilir miyiz Kerem Bey? E, şimdi ben programa bağlamak için söyleyecektim. Ana, ana akım medyada böyle bir şey artık konuşmak imkansızlaştı. Bu ifade özgürlüğü problemini gösterdi. E, şimdi bu kesinti acaba <gülüyor> e, artık ana akım olmayan medyada da konuşmak için. E, yok ben, yok kasten de... değil. Ben kaç dakikamız kaldı diye Feryal'e işaretler yaptım burada. <gülüyor> o da onu araştırırken galiba kesildi. Yani evet. masum olsun. Şimdi e, to torba yasa meselesini söylüyordum. Torba yasa meselesi bir kere yargıçlar, hukukçular dahil olmak üzere yasaların <gülüyor> öngörülemez bir hale gelmesine neden oluyor. Bir torbada bir şey değişiyor. Bir başka torbadaki 5600'in bundan en çok masibini alan yasalardan biri. Bir kere insanların hukuka uygun davranabilmesi için yasaların öngörülebilir olma. Bir sene içerisinde üçüncü kez değişiyor bu yasa. Bir kere bunun altını çizmek lazım. İkincisi biz e, Yaman e, işte 2007'den beri e, 5651 ve değişikliği ilgili yazıp çiziyoruz. E, o zaman sansür diyorduk sonradan hata mı yaptık diye düşündüm ben yani. O sansür sonra gelenler nedir diye. Gerçekten dibini görmek imkansız hale geldi. Yani, bir felaket bir şey daha olabilir mi diye düşündüğümüzde daha korkunç geliyor. Bu son gelen... ...gerçekten hani 2014'ün o diğer korkunç e, düzenlemelerini bile e, aratacak düzeyde. Evet. Şimdi üç değişiklik var ama iki tanesi önemli. Vakit kalırsa üçüncüsü belki e, ayrıca değiniriz. Para cezasının arttırılması meselesi. Bir tanesi trafik verilerinin e, tutulması meselesi. İkincisi ise e, Telekomünikasyon İletişim Başkanı'na... E, ...önleyici, idari kolluk yetkisi verilerek e, erişim engelleme imkanının olması... Şöyle söyleyeyim, eğer bugüne kadarki e, yapılan düzenlemelerin getirdiği kısıtlama yüz üzerinden e, 90 idi ise bu yüz üzerinden 150 filan haline getiriyor. Her ikisi için de söylüyor. Evet. E, i̇sterseniz öyle trafik meselesinden başlayayım, sonra da erişim engellemeye kısaca. De evet trafik meselesi çünkü herkesi ilgilendiriyor benim internetle işim olmaz diyenleri de ilgilendiriyor çünkü kişisel bilgilerimiz zaten internette ve bir kişisel verileri koruma kanunumuz yok o yüzden oradan Şimdi, başlayalım. Evet. Şimdi ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü olsaydı bu herhangi bir e, batı demokrasisinde gerçekleşseydi herkes bunu konuşuyor olurdu ve e, muhtemelen e, biz de telefonlardan Önümüzü alamıyor olurduk e, Ama e, artık bunları konuşmak Dahı o kadar e, Yasak ve sorunlu ki e, bu, bu gündemde dahi değil. Bu herkesi e, etkileyecek bir şey Dediğiniz gibi e, Hukuksal mücadele de bunun üstünden yapılmalı e, Umarım ki e, yaparız Şimdi daha önce de e, Verilerin toplanmasına ilişkin bir düzenleme Vardı ve e, Servis sağlayıcılara iki yıla kadar bu verileri, trafik bilgilerini e, tutma hükümlülüğü getirilmişti. E, ancak e, burada e, bir önceki hüküm şöyle diyordu, içerik yer ve erişim sağlayıcıları e, bu bilgileri e, eğer e, bir suç soruşturması ve veya kovuşturması kapsamında mahkemelerce talep edilmesi halinde e, başkanına e, verirler e, diyordu. Yani mutlaka mutlaka ceza hukuku ilgilendiren bir durum olması ve hakim kararı e, olması gerekiyoruz. Şimdi diyoruz ise bu trafik bilgisinin e, telekomünikasyon iletişim başkanlığı tarafından ilgili işletme, işletmecilerden temin edileceği söyleniyor ve hakim tarafından karar verilmesi halinin verileceği söyleniyor. Burada iki tane çok kritik ve asla kab kabulü mümkün olmayan e, husus görüyoruz. Bir tanesi şu Telekomünikasyon karşı iletişim başkanlığı bu bilgileri artık hakim kararıyla ve suç e, kapsamında e, istemeyecek Her zaman üretilecek Üstüm üstlük bu verilerin e, ne kadar tutulacağına dair e, servis sağlayıcılara verilen süre sınırı Kim için şey söz konusu değil evet. Muhtemelen e, sınırsız bir e, şekilde tutabilecek Zaten bunu bilmemiz mümkün de değil Evet, Bu şu anlama geliyor, sizin her türlü internette yaptığınız her türlü faaliyetin devlet tarafından izlenebileceğini ve bu izlemenin sonucunda ya hakkınızda yapılacak işlemlerle ilgili ruhunuzun bile herhangi bir şey duymayacağı anlamına geliyor. Şimdi ikinci ayağı ise şu, daha önce hakim tarafından verilecek kararın sınırı da belliydi. Yani o da problemliydi ama... E, soruşturma veya ko kovuşturma kapsamında diyor Şimdi dikkat ederseniz hakim tarafından e, karar verilmesi halinde ilgili mercilere verilir diyor. Suç, soruşturma, kovuşturma yok. Yani bir öğrenciyle ilgili mesela disiplin e, soruşturması kapsamında e, bir e, idari merci böyle bir kararı e, isteyip bir şekilde hakim kararı ile elde edip kullanabilir. Aynı şekilde bir kamu görevlisi hakkında. Veya bir özel hukuk davasında bu aynı şekilde kullanılabilir. Onun için bu verilerin e, hangi mercilere ne şekilde verileceği konusunda da hiçbir sınır çizilmiş değil. Ve burada da bakın e, usul bir usül güvencesi düzenlenmediği için yine ilgilisi tarafından haberdar olunmaksızın da verilebilir bu bilgilerin tamamı. Evet. Şimdi hep şunu söylüyoruz. Anayasadaki bilgilerin şaşayla getirilen kişisel verilerin korunması için yasa çıkarılmadığı için Hı. Türkiye'de kişisel verilerin hiçbir güvencesi yok. Şimdi burada e, illa bu o, verinin toplanması ve işlenmesi gerekiyorsa buna ilişkin güvencelerin öngörülmesi gerekiyor. Bu, bu yarım yamalak bir cümleyle olabilecek bir şey değil. Buradan kastımız nedir? Bu verilerin hangi e, kapsamda olacağı, e, kim tarafından ulaşılabileceği Hangi bilgilerin, hangi tür davalarda, hangi koşullarda verilebileceği, bu verilerin ne kadar süre içerisinde tutulabileceği ve imha edilebileceği ve bu verilerin ihlali halinde idarenin ve şahsen kişilerin sorumluluğunun ne olacağını yasayla açıkça düzenlenmesi gerekir. Şimdi anayasada kişisel verilerin korunmasının yasa ile düzenleneceğini, ilişkin hüküm esas usulleri e, lerinin yasayla düzenleneceğini söylüyor yasa, e, anayasa. Ancak bu şekilde anlaşılabilir. Şimdi aksi de bu yasayla düzenleme filan değil. Burada yasayla çünkü yasa bir güvence vermek bir yana, yasa tamamen bütün güvenceler ortadan kaldırıl bir hale e, gelmiş durumda. Onun için herkesin verisi, herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilir yıllardır hiçbir çalışmasını şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunmamış bir kurum, Telekomünikasyon iletişim Başkanlığı ve artık bütün verilerimiz onların elinde olacak. Evet. Bu verilerin ne şekilde kullanılacağı nasıl kötüye yani kötü anlamda kullanılacağını dair hiçbir güvencemiz olmadığı gibi haberimiz olmayacağı için buna hukuksal bir karşı çıkış gerçekleştirmemiz de mümkün değil. Evet. Yani o kadar açıkça anayasaya aykırı o kadar açıkça İnsan hakları sözleşmesine aykırı ki bunu e, bakanın çıkıp nerede aykırılık varmış özgürlükle ilgili bir problem ben göremiyorum demesi için gerçekten anayasayı hiç okumamış, hiç görmemiş e, olması. Gerçi çünkü çok açık menet söylediğim gibi ve şurasız yetkili karşı karşıyayız. Tabii görmedikleri başka bir şey daha var ki 5-10 yıl evvel çok görülüyordu. O da Avrupa Birliği hukukundaki veri saklama hukuku kuralları öyle değil evet. mi? Teknik olarak i̇şte... Ee, o verilerle en çok ilgili grup, özne kişinin kendisi zaten. Dolayısıyla e, kişilerin kendi bilgilerine girebilmeleri de teknik olarak önemli bir e, gerekirlik değil mi bu hukukta? Yani Şimdi veri saklama neşaksın, hukukunda. Bu o, 2014'teki düzenleme çıkarken ve 2 yıla e, kadar trafik bilgisini tutulabileceği söylenirken... Biz Avrupa Birliği'nin müddet sebatını Türkiye'ye aktarıyoruz. Direktif var. Onu yapıyoruz demişlerdi. <gülüyor> o direktifteki kurallarla bile uyuşmuyordu bu düzenleme. Neden? Çünkü o direktif aynı zamanda bu verilerin kullanılmasına için güvenceler de getiriyordu. Ancak Şubat ayında bu düzenleme yapıldıktan sonra ki o direktifin varlık sebebi de 2011 sonrasındaki bu terör vesaire e, endişe algılardan kaynaklıydı. Hı -hı. Ee, daha sonra Avrupa Birliği Adalet Divanı o direktifi Avrupa Birliği temel haklar şartına aykırı olduğu için iptal etti. Evet. evet Bakın bu evet, güvencelere rağmen evet, iptal evet. etti. Evet. Yani o bulunan nokta bile ki, Eski halinden, bizim yasanın eski halinden o direktif çok daha iyiydi. O direktif iptal edildiği için Avrupa Birliği'ndeki standart daha yükseldi. Bizim standart da bir önceki düzenlemeyle kıyaslanmayacak derecede düştü. Bunun onun için hiç Avrupa Birliği standartları ile ölçüleri vesaire açıklanması gibi bir ihtimalde yok. Kişisel veriler, dijital dünyada çok çok kritik bir şeydi. Her şey paldır küldür 3 gün içerisinde meclisten çıkıyor. Yıllardır küçük kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasa meclisten çıkamıyor. Bunun e, gerçekten yoğunluktan vesaire olduğunu iddia edemez. Sizini vereyim mesela. E, insan hakları ile ilgili genel yaklaşımın görülmesi açısından. Ocak ayında daha önce zaten e, yaptığı düzenleme itibariyle e, gerekli e, ön, adımları atması gerekiyordu hükümetin. İşkenceyi önleme sözleşmesinin, işkenceye karşı sözleşmenin ek protokolü uyarınca bir ulusal mekanizma kurması gerekiyor Türkiye'nin. İnsan hakları uzal kurumuna atıyoruz dediler. Yine yönetişimle hiç ilgisi olmayan bir tarzda. Ocak ayından bugüne, Eylül'e geldik, yıl bitiyor neredeyse. Hala daha bununla ilgili düzenlemeler yapılmıyor. Başka her şeye vakit var ama insan haklarına ilişkin düzenlemeler ısrarla yapılmıyor. Çünkü bu bir fren sistemi oluşturacak. Evet. Fren sistemi oluşmasın diye. Ama tam tersini giderek daha çok kişisel verileri, ifade özgürlüğünü sınırlandıran e, düzenlemelerle karşı karşıyayız. Bu arada bir Zamanı şey söyleyeyim. Gittim, son üç... Ödür geçin. Ha Son üç dakikadayız. Evet. Şimdi onu da söylemek istiyorum. O da çok hayati çünkü bugüne kadar sekizinci madde kapsamında yapılan erişimi engellemeler ki sekizinci madde kapsamı bir suç e, işlendiği e, iddiasıyla erişim engellemeyi hı hı. mümkün kılıyordu. Ya mahkemeler tarafından ya da yine çok sorumlu olarak idare tarafından. Ama orada da şöyle bir güvencemiz vardı. Bir katalog suç listesi vardı. O katalog suç listesine bakarak o suçlardan biriyle ilgili olduğu zaman erişim engelleme kararı verilebiliyordu. Şimdi yeni gelen düzenleme şöyle diyor. Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması Suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden biri veya birkaçına bağlı olarak geçitmesinde sakınca bulunan hallerde erişim engellenmesi başkanın talimatı üzerine başkanlık tarafından yapılır diyor. Şimdi bakın anayasadaki hükmü aynen alıp buraya yapıştırıp bir de diyorlar ki anayasanın gereğini yaptık. Şimdi bu kanun ülkesinin tamamen ihlali anlamına geliyor. Çünkü bunun kanun tarafından somut olarak düzenlenmesi lazım. Hangi suç katalog suçta bir suç listesi var? Burada... Daha işlenmemiş bir suçta başkan endişelendiği için işlenebilir diye Taktiri. engelleme kararı verecek. Hangi suç? Hangi suçun cevabı şu. Türkiye Cumhuriyeti'nde suç sayılan herhangi bir şey. Bir özel kanundaki olabilir, ceza kanundaki bütün hükümler olabilir. Hatta bunlar olmasa bile kamu düzeni bozulacak diye. Örneğin evet. gezi olayları sırasında e, Twitter'dan attıkları mesajlarla insanlar diğerlerini mesela toplantıya çağırıyorlar değil mi? başkan pat diye engelleyecek bazen twitter'in kendisini bazen o hesapları ee, ne gerekçeli kamu düzeninin bozulduğu gerekçesiyle. milli güvenlik teza yine öyle. diyelim ki IŞİD'le ilgili bir şey yazdınız milli güvenlik meselesinin ne olduğunu orada oturan e, zatı muhterem diyeyim, karar verecek e, ve e, erişim engelleme kararı verilecek ha diyorlar ki e, bu e, Saletler dört saatçilerine getirilir. E, hakim onayına sunulur. Hakim kim? Biz buna da başından itibaren karşı çıktık. Erişim engelleme hakimi diye bir şey olmaz. Ama şimdi bu kararları verecek hakimler belli. E, şimdi ben hakimlerin vereceği kararları tek tek yargılayamam. Ama e, şunu e, araştırırsanız görürsünüz. E, 5651. E, 500, 5651 sayılı yasada Değişiklikler yapılıp özel hayat ve kişilik hakları ile ilgili erişim engelleme imkanı çıktığından beri bu hakimler gelen hangi talebe hayır demişler. Evet evet. Şimdi evet. hakimin olması, e, hakim güvencesini bu kadar fetişleştirmeye gerek yok. Hakim önüne gelen her şeyi... On... <gülüyor> Sevgili dinleyenler, tekrar hat kesildi ama... Sanıyoruz süremiz doldu. Ee, ben şimdi sayın altı parmağa teşekkür edeceğim. Yayını burada sonlandırmak zorundayız. Ee, önümüzdeki hafta devam etmek umuduyla diyorum ve bu arada e, bu programı destekleyen sevgili Açık Radyo dinleyeni Tunç Tansala teşekkür ediyoruz. İyi haftalar efendim. Bilgi Çağının Hukuku. Teknolojinin Karanlık ve Aydınlık Yüzü Hukuk ve Teknoloji İlişkisi Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Lostar